10. fasl. Arasat meydanına mevkıf ve mahşer yeri de denir. Burada bulunanların nasıl davet edileceklerini alimlerimiz başka başka söyledi. Tefsirlerde anlatıldığı gibi sahih hadislerde de bildirilmiştir. Allahü Teala'nın en önce hükmedeceği, katillerdir ve en önce ecirlerine verici kimseler de imanı doğru olan amalardır. Evet, bir münadi nida eder ki: Dünyada görmekten men olunanlar nerededirler? Onlara denilir ki: Siz Allahü Teala'nın cemaline bakmaya herkesten daha çok layıksınız. Bundan sonra Cenab-ı Hak onlara haya muamelesi eder de Sağ tarafa gidiniz, buyurur. Bunlar için bir sancak bağlanıp, Şuayb aleyhisselamın eline verilir. Şuayb aleyhisselam, onlara imam olur. Onlarla beraber, nur meleklerinden hesapsız melek vardır. Adetlerini Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Onların yanına varırlar. Ve sıratı yıldırım gibi geçerler. Sabırda ve hilimde onlardan her biri, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma dipnot 1, Abdullah 68, miladi 687'de Tahif'te vefat etti. Ve ona, bu ümmet içinde benzeyen kimseler gibidir. Bundan sonra, belalara sabredenler nerededir? diye nida olunur ve mezzoomin yani cüzzam denilen miskin hastaları ve sari hastalıklara yakalanmış olanlar getirilir. Allahü Teala onlara selam verir. Onlar dahi sağ tarafa emrolunurlar. Onlar için de yeşil bir sancak bağlanır. Eyüp Aleyhisselam'ın eline verilir. Eshabı yemin'in imamı olur. Müptela olanın sıfatı sabr ve himdir. Ukail İbni Ebi Talip radıyallahu anh ve bu ümmetten onun emsali gibi olanlar böyledir. Bundan sonra nida olunur ki İslam düşmanlarının yalanlarına, iftiralarına aldanmayıp ehli sünnet itikadına sımsıkı sarılan ve bu doğru imanını ve namusunu kemal derecede muhafaza eden imanlı ve iffetli gençler nerededirler bunlar da getirilir Allahü Teala bunlara da selam verip merhaba der ve Murat buyurduğu kelam ile iltifat eder bunlara dahi sağ tarafa gidiniz buyurur bunlar için de bir sancak bağlanıp Yusuf aleyhisselamın eline verilir Yusuf Aleyhisselam onların imamı olur. Böyle gençlerin sıfatı haramlardan, yabancı kadın ve kızlardan sakınmaktır. Raşid bin Süleyman rahimehullahü teala ve bu ümmetten onun emsali gibi olanlar böyledir. Bundan sonra bir nida dahi çıkar ki Allahü Teala için birbirlerine muhabbet edenler ve Müslümanları sevenler ve kafirleri mürtetleri sevmeyenler nerededir denir. Onlar dahi Allahü Teala'nın huzuruna götürülür. Allahü Teala onlara da merhaba deyip, ne murat buyurur ise onunla iltifata mazsar olurlar. Sağ tarafa gitmeye emronlurlar. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmeyenlerin sıfatı da sabr ve hilmdir ki. Dünyevi sebeplerden dolayı müminlere ne darılırlar ve ne de kötülük ederler. Hazreti Ali radıyallahu anh ve bu ümmetten ona benzeyenler bunlardandır. Bundan sonra bir nida dahi çıkar ki Allahü Teala'nın korkusundan haram işlemeyenler ve ağlayanlar nerededir denir. Onlar da götürülür.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 çeşitli günahlardan sakınarak Allahü Teala'nın korkusundan ağlamışlardı. Mesela biri Allahü Teala'nın korkusundan, biri dünyaya düşkün olmaktan ve öbürü pişmanlıktan ağlamıştı. Bunların sancakları Nuh Aleyhisselam'a verilir. Alimler onların önlerine geçmek isterler. Bunların ağlamalarının Allah için olmasını biz öğrettik derler. Bir nida gelir ki, ya Nuh, Olduğun gibi dur. Nuh Aleyhisselam hemen durur. O cemaatte onunla beraber dururlar. Ehli Sünnet alimlerinin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır. Alimlerin mürekkebi ağır gelip sağ tarafa emrolunurlar. Şehitler için de. Safranlı bir sancak emrondur. Yahya aleyhisselam'ın eline verilir. Yahya aleyhisselam önlerinden gider. Alimler önlerine geçmek isteyerek derler ki: Şehitler bizim ilmimizden öğrenerek çarpıştılar. Biz onlardan ileri gitmeye daha ziyade layığız. Bu zamanda Allahü Teala lutfünü ortaya koyup mealen buyurur ki: Alimler benim yanımda peygamberlerim gibidir. Alimlere hitaben dilediğiniz kimselere şefaat ediniz buyurur. Alimler ehlibeytine ve komşusuna ve mümin kardeşlerine ve talebelerinden kendilerine tabi olanlara şefaat ederler. Şöyle ki alimlerden her biri için bir meleğe nida ettirilir. Melek insanlara bağırır ki Filan alime, Allahü Teala şefaat etmekle emreyledi. Kim ki onun bir işini görüverdiyse, verdiyse, yahut bir lokma yemek yedirdiyse, yahut bir içim su verdiyse, yahut kitaplarını yaydıysa, onlara şefaat edecektir. der. O alime bir iyilik yapanlar, kitaplarını dağıtanlar kalkarlar. O alimde o kimselere şefaat eder. Hadis-i şerifte bildirildi ki en önce şefaat edenler resullerdir. Sonra nebiler aleyhimüsselavatüvetteslimat sonra alimlerdir. Alimler için bir beyaz sancak bağlanır. İbrahim aleyhisselama verilir. İbrahim aleyhisselam gizli marifetleri ortaya çıkarmak bakımından rasullerin en ileride olanıdır. Bunun için sancak kendisine verilir. Bundan sonra yine bir münadi nida eder ki nafakası için her gün çalışıp terleyen ve kazandığıyla kanaat eden fakirler nerededir? denir. Fakirler de Allahü Teala'nın huzuruna götürülür. Allahü Teala taltif edip "Merhaba ey dünya kendileri için zindan olan kimseler." buyurur. Bunların da eshabı yemin cennet ehli ile beraber olmaları emrolunur. Bunlar için de bir sarı sancak bağlanıp İsa aleyhisselam'ın eline verilir. İsa aleyhisselam bunlara imam olur. Bundan sonra yine bir münadi nida eder ki: Agniya yani şükreden mallarını, paralarını dini kuvvetlendirmek Müslümanları zalimlerden korumak için veren zenginler nerededir?'' denir. Onlar da götürülür. Onlara ihsan ettiği şeyleri Cenâb-ı Hak beş yüz sene tadad ettirir. Yani zenginlik ile ne yaptıklarının hesabını sorar. Bunlar için dahi renklerle bir sancak bağlanıp, Süleyman aleyhisselama verilir. Süleyman aleyhisselam, Bunlara imam olur. Bunlara da esabı yemine ulaşmalarına emir buyurur. Hadis-i şerifte bildirildi ki dört şey, dört şeye şahadet etmelerini talep ederler. Malları ile, mevkileri ile Müslümanlara eziyet edenlere nida olunur ki sizi Allahü Teala'ya ibadetten ne mal meşgul etti? Onlar der ki Allahü Teala bize mülk ve rütbe verdi. Bizi onlar Allahü Teala'nın hakkını yerine getirmekten men eyledi. Yine onlara mal mülk cihetinden siz mi büyüksünüz yoksa Süleyman Aleyhisselam mı büyüktür denir. Onlar Süleyman Aleyhisselam büyüktür derler. Öyleyse onu benim için ibadet etmekten o mal mülk men etmedi de sizi mi menetti? buyurur. Bundan sonra ehli bela nerededir denilir. Onlar da getirilir. Onlara denilir ki sizi Allahü Teala'ya ibadetten men eden şey nedir? Onlar da derler ki Allahü Teala bizi dünyada dertlere, sıkıntılara müptela kıldı. Onun için zikrinden ve hakkıyla ibadetten mahrum olduk. Onlara denilir ki bela cihetinden size gelen belamı mı yoksa Eyyûb aleyhisselam gelen belamı mı çok idi Onlar Eyyûb aleyhisselama gelen çok idi derler Öyleyse onu Allahu Teala'nın zikrinden ve onun dinini kullarına yaymaktan ve hakkını ikame eden bela menetmedi de sizi mi etti denir Bundan sonra gençler ve memlükler yani köle ve cariyeler nerededir derler Onlar da Allahü Teâ'nın huzuruna getirilir Onlara denilir ki sizi Allahü Teâ'ya ibadetten meneden şey nedir? Onlar da Allahü Teâala bize cemal ve güzellik verdi Onunla aldandık gençlik zevklerine daldık Gençlik bizde hep kalacak sandık. Allahü Teala'nın dinini öğrenmedik. Hakkını yerine getiremedik derler. Memlükler de kölelik ve cariyelik ve beylere kulluk ettik. Dünya büyüklerine tapındık. Din cahili kaldık, aldandık. Yaren bil senin hakkını yerine getirmekten mahrum olduk derler. Onlara hitaben denilir ki siz mi Yoksa Yusuf aleyhisselam mı daha güzel idi? Onlar, Yusuf aleyhisselam idi derler. Öyleyse, Hazreti Yusuf'u Yusuf'ü, kul itaatindeyken, Hakkullah'ı ikame etmekten, hiçbir şey men etmedi de, sizi mi etti? denir. Bundan sonra, çalışmayan, tembel, fukara nerededir? diye nida olunur. Onlar da götürülür. Onlara da sizi Allahü Teala'ya kulluk vazifesini yapmaktan men eden nedir denedir. Onlar iş yapmadık, sanat öğrenmedik. Kahvelerde, sinemalarda, maçlarda vakit geçirdik. Allahü Teala da bizi dünyada fakirlik ile müptela kıldı. Fakirlik ve tembellik bizim kulluk vazifemizi yapmamıza mani oldu derler. Onlara hitaben siz mi daha fakirdiniz yoksa İsa aleyhisselam mı diye sual onur onlar da İsa aleyhisselam bizden daha fakir idi derler Öyleyse o kadar fakirlik onu kulluk vazifelerini yapmaktan din bilgilerini yaymaktan men etmedi de sizi mi men etti denir bir kimse bu dört şeyden birine yakalanırsa Bunların sahibini düşünsün. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem duasında, Ya Rabbi, zenginlik ve fakirlik fitnesinden sana sığınıyorum diye dua ederdi. İsa'dan aleyhisselam ibret alınız ki, dünyada bir şeye malik olmadı. Bir yün cübbeyi yirmi sene giydi. Seyahati esnasında, ancak bir bardak ve bir kara kilim ve bir tarağı vardı. Bir gün birinin eliyle su içtiğini gördü. Bardağı attı. Bir günde bir adamın eliyle sakalını tararken gördü. Tarağı da attı. Der ki, benim hayvanım ayağımdır. Evim mağaralardır. Yiyeceğim yerin otlarıdır. İçeceğim ırmakların sularıdır. Halbuki İslam dini böyle değildir. Çalışıp helal kazanmak ibadettir. Çok çalışıp çok kazanmak ve kazandığını İslamiyet'in emrettiği iyi yerlere vermek lazımdır. Ramuzül Ehadiste yazılı hadisi şerifte buyuruldu ki: "Esabım için fakir olmak saadettir. Ahir zamanda gelecek olan ümmetim için zengin olmak saadettir. Şimdi ahir zamandayız." Günah işleyenlerin, fitne çıkaranların, ibadetlere bid'at karıştıranların çoğaldığı bir zamandayız. Bu zamanda helali, haramı, bid'atleri ve küfre sebep olan şeyleri öğrenmek ve bunlara uymak ve helal yoldan kazanarak zengin olmak büyük ibadettir. Kazandığıyla fakirlere ve ehli sünnet bilgilerini yayan Müslümanlara yardım etmek büyük saadettir. Bu saadete kavuşanlara müjdeler olsun. Allahü Teala'nın indirdiği bazı suhuflarda da bildirilmiştir ki: Ey Adem oğlu! Hastalık ve günah işlemek hayat hallerindendir. Müteammiden kin güderek adam öldürmenin kefaretinden hataen öldürmenin kefareti ehven görülür. Buna kısas olunmaz ise de bu da çok kötü iştir. Bundan da sakın. Büyük günahların sahibinin kalbinde iman varsa azaptan sonra şefaatle kavuşur. Allahü Teala onlara ikram eder. Binlerce sene geçtikten sonra onları cehennemden çıkarır. Halbuki cehennemdekilerin derileri yandıktan sonra tekrar yaratılmaktadır. Haseni Basri rahmetullahi aleyh dipnot 1 Hasen-i Basri, 110, miladi 728'de vefat etti. Keşke ben böyle olan kişi olsaydım, buyururdu. Şüphe yoktur ki, Hasen-i Basri, rahmetullahi aleyh, ahiret hallerini iyi bilen bir zâttır. Kıyamet gününde bir Müslüman getirilir. Onun hiç hasenesi, iyiliği yoktur ki, Mizanında ağır gelsin. Allahü Teala onun imanına hürmeten ona rahmet olarak buyurur ki insanlara git. Sana hasene ve sevap verecek bir kimse ara. Onun ikramı sebebiyle cennete giresin. O kimse gider. İnsanlar arasında arzusuna kavuşturacak bir kimse arar. Halini anlatacak bir kimse bulamaz. Kime söyler ve sorarsa? Benim de mizanımın hafif gelmesinden korkuyorum. Ben senden daha çok muhtacım der. Bu haline çok üzülür. Yanına bir kişi gelerek ne istiyorsun der. Bu da ''Bir Hasene'ye sevaba muhtacım. Onu belki bin kişiden istedim. Her biri bahane edip esirgediler der. Bu kişi ona der ki Allahü Teala'nın huzuruna vardım. Sahifemde bir sevaptan başka sevap bulamadım. O da beni kurtarmaya yetmez. Onu sana hibe edeyim. Benden onu al. O kimse ferah ve sevinçli olarak gider. Allahü Teala o kulun halini bildiği halde nasıl geldin diye sual eder. O kişiyle olan macerayı haber verir. O hasenesini veren kulu da. Allahü Teala huzuruna çağırır. Buyurur ki: İman sahiplerine benim keremim senin kereminden, ihsanından daha çoktur. Din kardeşinin elinden tut, cennete gidiniz. Mizanın iki gözü beraber olup sevap gözü ağır gelmezse Allahü Teala buyurur ki: Bu ne cennet ehlindendir ne de cehennem ehlindendir. Bunun üzerine bir melek, bir sahife getirip, seyyiat, günah kefesi üzerine korki onda yalnız üf yazılmıştır. O göz hasene üzerine ağır basar. Çünkü üf lafzı, anaya babaya isyan kelimesidir. Kişi bununla cehenneme atılması emrolunur. O kişi ise iki tarafa bakınır. Allahü Teala tarafından kendisinin çağrılmasını talep eder. Allahü Teala bunu çağırır ve der ki: "Ey asi kul, niçin seni çağırmamı istiyorsun?" O kul: "Ya Rabb'i, anladım ki anama babama asi olduğum için cehenneme gideceğim. Onların azabını bana ilave buyur da onları cehennemden azat et." deyince Allahü Teala buyurur ki: Anana babana dünyada asi oldun, ahirette ikram ettin. Onların elinden yapışta cennete götür. Cennete gönderilmeyenleri melekler yakalarlar. Çünkü melekler ahiret ahkamını çok iyi bilirler. Hatta ahiretten nasibi olmayan bir kavme nida olunur ki bunlar ahiretin odunudurlar cehennemi doldurmak için hal kolundular. Onlara hitaben Allahü Teala Saffat suresi 24. ayetinde mealen onları durdurun. Onlar sual olunacaklardır. buyurur. Bunlar hapsolunurlar ta ki kendilerine Saffat suresi 25. ayeti kerimesinde mealen size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz buyruluncaya kadar kalırlar. Böylece teslim olurlar. Günahlarını itiraf ederler ve hepsi cehenneme gönderilirler. Bu şekilde, ümmeti Muhammed'in büyük günah işleyenleri getirilir. İhtiyar, genç, erkek, kadın neredeyse hepsi bir araya toplanır. Cehennemin bekçisi olan Malik, onlara baktığı vakit, der ki, Siz, eşkiya zümresindensiniz amma görüyorum ki ne eliniz bağlanmış ve ne de yüzünüz kararmış sizden güzel kimse cehenneme gelmedi onlar da ya malik biz Muhammed aleyhisselamın ümmetiyiz lakin işlediğimiz günahlar cehenneme sürükledi bizi bırak da günahlarımıza ağlayalım derler malik Onlara, ''Ağlayınız, fakat şimdi size ağlamak fayda vermez.'' der. Nice orta yaşlılar, ''Dertlerim, sıkıntılarım arttı.'' diyerek ağlarlar. Bir ihtiyar erkek, ellerini beyaz sakalı üzerine koyup, ''Ah, gençlik geçti, elem üzüntü arttı, zelil oldum, rezil oldum.'' diye ağlar. Nice delikanlılar, ah gençliği elden kaçırdım, yani gençliğimin kıymetini bilmedim diye ağlarlar. Nice kadınlar saçlarından tutup, eyvah yüzüm kara oldu, rezil oldum diye ağlarlar. Allahü Teala tarafından, ya Malik, bunları birinci cehenneme koy diye nidah gelir. Cehennem bunları içine alırken la ilahe illallah diye bağırışırlar. Cehennem bu sözü işitince bunlardan 500 senelik öteye kaçar. Bir şeyin çok olduğunu bildirmek için bunu büyük rakamla bildirmenin Arabistan'da adet olduğu İbn Abidin'in dipnot 1. Muhammed İbn Abidin 1252 Miladi 1836'da Şam'da vefat etti. El-Hazer vel İbaha kısmında yazılıdır. Yani büyük rakamlar miktarı değil çokluğu bildirirler. Yine bir nida gelir ki ey cehennem bunları içine al ya Malik bunları birinci cehenneme koy. Bu zaman gök gürültüsü gibi bir gürültü işitilir. Cehennem Bunların kalplerini yakmak isteyince Malik cehennemi men eder. Ey cehennem, kendisinde Kur'an-ı Kerim olan ve iman kabı olan kalbi yakma. Rahman olan Allahü Teala'ya secde eden alınları yakma der. Bu hal üzere cehenneme atılır. Görülür ki bir kişinin feryadı cehennem ehlinin seslerinden daha çoktur. Bunu cehennemden çıkarırlar. Halbuki sadece derisi yanmış. Allahü Teala ona: "Sana ne oldu ki cehennem ehlinin en çok bağıranı sensin?" buyurur. O kişi der ki: "Yaram bi beni hesaba çektin. Senin rahmetinden daha ümidimi mi kesmedim. Bilirim ki sen beni işitirsin. Onun için çok bağırdım." der. Allahü Teala, meal meali şerifi bir kimse Allahü Teâlâ'nın rahmetinden ümidini keserse o kimse ehli dalalettir. Olan Hicr suresinin 56. ayeti kelimesiyle hitap buyurup git seni mağfiret ettim der. Yine bir kişi cehennemden çıkar. Allahü Teala ey kulum cehennemden çıktın. Hangi amelinle cennete gireceksin diye sual eder. Okul: "Yaram bi, ben acizim. Azıcık şeyden başka bir şey istemem der. O kimse için cennetten bir ağaç gösterilir. Allahü Teala: "Gördüğün şu ağacı sana versem başkasını ister misin?" buyurur. Okul: "Yaram bi, izzetin ve celalin hakkı için başkasını istemem der. Allahü Teala bu sana benden hibe olsun buyurur. O ağacın meyvesinden yiyip gölgesinde gölgelendikten sonra ondan daha güzel başka bir ağaç gösterilir. O kimse o ağaca çokça bakar. Allahü Teala sana ne oldu? Ona da mı muhabbet ettin buyurur. Okul evet yaram der. Allahü Teala sana onu da versem, başkasını istemez misin? buyurur. İstemem yaran Rabbi, der. O ağacın meyvesinden yer, gölgesinde gölgelenir. Ondan daha güzel bir ağaç gösterilir. Bu kimse ona da baka kalır. Cenab-ı Hak, ona hitaben, bunu da sana versem, başkasını istemez misin? buyurur. ''İzzetin hakkı için istemem ya Rabbi'' der. O zaman cenab ı Hak razı olup, o mü'min kimseyi af buyurur, cennete ithal eder. Ahiretin şaşılacak işlerindendir ki, bir kişi de Allahü u Teâlâ'nın huzuruna götürülür. Allahü Teala onu hesaba çeker. Hasenat ve seyyâti tartılır. O kimse, her halde bilir ki, Allahü u Teala o zaman, o kimsenin hesabından başka bir şeyle meşgul olmadı. Fakat öyle değil. Belki o anda milyonlarca sayısını Allahü Teala'dan başka kimse bilemeyeceği miktarda kimselerin hesabına bakıldı. Onların her biri zanneder ki hesap o anda ancak ona mahsustur. Orada bazısı bazısını görmez. Birisi diğerinin kelamını işitmez. Belki her biri Cenab-ı Hakk'ın perdeleri altındadır. Sübhanallah ki ne kuvvet ve ne büyük kudrettir. İşte bu Lokman suresinin 28. ayetinin Sizin dünyada ve sonra ahirette yaratılmanız bir nefes alacak kadar zamandadır. Meali i şerifiyle bildirilen zamandır. Cenab-ı Hakk'ın bu kavlinde sırlar vardır ki o zamansız ve mekansız olmak sırrıdır. Çünkü Allahü Teala'nın mülkü için ef'ali ve işleri için hat ve gaye yoktur. Fe Allah ki fiillerinden hiçbiri başka işleri yapmasına mani olmaz. İşte bu zamanda kişi oğluna gelir ve ey oğul ben sana elbiseler giydirdim ki sen kendin elbise giymeye kadir değildin. Seni doyurdum ve su verdim ki bunlardan elbette sen aciz idin. Ve çocukluğunda seni muhafaza eyledim ki sen kendine zarar veren şeyleri defetmeye ve fayda veren şeyi istemeye kadir değildin. Nice meyveleri benden istedin, satın alıp sana getirdim. Sana dinini imanını öğrettim seni Kur'an'ı Kerim hocasına gönderdim Lakin işte kıyametin şiddetini görüyorsun günahımın çokluğunu da biliyorsun bir miktarını üzerine al ta ki günahım azalsın bana bir iyilik bir sevap ver ki mizanım onun sebebiyle ziyade olsun der. Oğlu ondan kaçar ve der ki, o bir sevaba ben senden daha çok muhtacım. Böylece evlat ile ana arasında bu muamele geçer. Zevç ve zevce de birbirleriyle böyle konuşurlar. Kardeş kardeşle bu muameleyi yaparlar. İşte Allahü Teala Hazretlerinin Abese suresinin 24. ayetinin o gün. İnsan kardeşinden ve ana evladından kaçar. Meali şerifi bu hale haber vermektedir. Hadisi şerifte buyruldu ki insanlar kıyamet günü çıplak haşronlular. Ayşe isdidika radıyallahu anha validemiz bunu işittikleri vakt bazısı bazısına bakmazlar mı buyurdu. Peygamber Efendimiz Sallallahu Teala aleyhi ve sellem, Abese suresindeki kıyamet gününde herkesin hali kendisini diğerinin halinden ve durumundan uzaklaştırır mealindeki 37. ayeti kerimeyi verdiler. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi i şerifiyle murat buyurdular ki kıyamet gününün şiddetiyle meşakkati insanların birbirlerine bakmalarına mani olur. İnsanlar bu zamanda bir yerde toplanırlar. Onların üzerine siyah bir bulut gelir. O bulut insanlar üzerine suhufi müneşşere yani amel defterlerini yağdırır. Müminin sahifesi sanki gül yaprağı üzerine yazılmıştır. Kafirlerin ise sedir yaprağı üzerine yazılmış gibidir sahifeler uçarak iner herkesin sağ veya sol tarafından gelir bu ise ihtiyari değildir nitekim cenab-ı hak isra suresinin 13. ayetinde mealen biz azimüşşan insan için sahifesi açılmış olarak kendisine vasıl olan kitap göndeririz buyurur alimlerden bazıları buyurur ki Kevser havzı, sıratı geçtikten sonra getirilir. Bu ise yanlıştır. Zira sıratı geçen kimse, bir daha havza gelmez. Yetmiş bin, yani pek çok kimse ki, sıkıntılı hesaba çekilmeden cennete girerler. Onlar için mizan kurulmaz. Onlar, sahfeler almazlar. Ancak onlara verilen sahfeler üzerinde, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah bu filan ibni filanın cennete girmesinin ve cehennemden kurtulmasının beratidır, yazılıdır. Bir kulun günahları mafiret olduğu vakit, bir melek onu arasat meydanına götürür ve nida ederek, bu filan oğlu filandır. Allahü Teala onun günahını affedildi. Bir daha şakî olmayacak. Saadetle Said oldu der. O kimseye bu makamdan ziyade sevgili hiçbir makam olmaz. Kıyamet gününde resuller aleyhimüsselavatü ve teslimat minberler üzerindedirler. Her bir resulün minberi kendi mertebesi miktarıncadır. Ulemâ-yı amilin yani ehli sünnet itikadında olan ve bildikleriyle amel eden alimler Rahmetullahi aleyhim ecmaîn dahi nurdan kürsüler üzerinde olurlar. Allahü Teala'nın dinini korumak ve yaymak için şehit olanlar ile salihler yani ahkam-ı uymuş olanlar Kur'an-ı Kerim'i hürmet ile ve teganni etmeden okuyan hafızlarla ezanı sünnete uygun olarak okuyan müezzinler toprağın miskten olan yerlerdedirler. Bunlar ahkam-ı İslamiye'ye tabi olarak iyi amel işledikleri için kürsi sahibidirler ki Adem Aleyhisselam'dan Fahri Alem Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem efendimize kadar gelen bütün peygamberlerden sonra kendilerine şefaat izni verilecek olanlardandır. Hadis-i şerifte bildirildi ki Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde yüzü güzel ve ahlâkı güzel bir kimse suretinde gelir. Kendisinden şefaat talep olunur ve şefaat eder. Kendisini musiki ile gazel okur gibi okuyanlardan ve çalgı ve oyun yerlerinde keyiflenmek için okuyanlardan ve para kazanmak için okuyanlardan davacı olur. Böyle kimselerden hakkını ister. razı olduğu kimseleri alıp cennete götürür. Dünya yani ibadet etmeye mani olan ve haram işlemeye sebep olan şeyler ve kimseler de ihtiyar, aksaçlı ve kadınların en çirkeni suretinde görülür. İnsanlara denilir ki: Siz bunu bilir misiniz? Onlar: Biz bundan Allahü Teala'ya sığınırız derler. Siz dünyada buna kavuşmak için birbirinizle çekişirdiniz birbirinize de buz ederdiniz denilir. Bu şekilde Cuma dahi sevimli bir insan suretinde gösterilir. Müminler ona dikkat ile bakarlar. Cuma gününe kıymet verenleri misk ve kafur kumları üzerinde hıfseder. Cuma namazı kılan müminler üzerinde nur bulunur ki herkes ona bakıp taajjüb ederler. Cuma gününe yaptıkları saygı sebebiyle cennete götürülürler. Ey Müslüman kardeşim, Allahü Teala'nın rahmetine ve Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın ve Cuma'nın cömertliğine bak ki, Kur'an-ı Kerim ehlin nasıl kıymetlidir. Namaz, oruç, zekat, sabr ve güzel ahlaktan ibaret olan İslamiyet ise ne kadar çok kıymetlidir. Ölüm zamanında insanın çırpınmasından, sıkıntılı görünmesinden mana çıkaran kimseye kıymet verilmez. Zira yem hendekte Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin "Ey çürüyecek olan cesetlerin Rabb'i ve yok olacak olan ruhların yaratıcısı olan Rabb'im" duası gösteriyor ki Allahü Teala'nın dilediği her ceset çürür. Ve ruhlar da kıyamet zamanı gelince fena bulur. Bunların hepsinin yaratıcısı ve Rabbi Allahü Teala'dır. Bu anlatılanların hepsi ayrı ayrı ilimlere muhtaçtır. Diğer kitaplarımızda bunları anlattık. İmamı Gazali, rahmetullahi aleyh, burada ahiret hallerini gayet kısa bir şekilde anlattığına haber veriyor. Diyor ki. Biz bu kitapta ehli sünnetin tariklerine müslümanlar süluk etsin için ihtisar kast eiledik. İslamiyetin aleyhine olan bid'atlere, mezhepsizlere, dinde reformculara iltifat etme. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden ehli sünnet alimlerinin çıkardıkları, anladıkları manalara sarıl. Başkalarının İnsan şeytanlarının uydurduğu bidatlere aldanma onlardan sakın bu sebepten müminleri ehli sünnet yoluna sarılanları müjdele Allahü Teâlâ'nın emni ve keremi ve ihsanı ile ismet ve muvaffakiyet isteriz Amin ve hasbün Allah ve ni'mel vekil ve sallallahu ala Muhammed'in ve Alihi ve sahbihi cmain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 İnsan değil misin meğer? Bilir gelen gider imiş, Konan geri göçer imiş, Mevd şerbetin içer imiş, Her kim bu manadan geçer.